Efendim bugün gene Van Depremi'ne devam edeceğiz. Elvan Tekin'le birlikte. E, stüdyomuzda bir konuğumuz var. Ottülü arkadaşımız Eymir Vakfı eski başkanlarından Rasim Türkay. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş Herhalde. bulduk. Herhalde. Evet, Ottü Van'da projesini de e, Rasim Bey'den dinleyeceğiz. Ama bundan önce e, bir dizi. Haberimiz var değil mi Elvan? Neler var bugün? Şöyle kısaca Dünyada. özetlemek gerekirse esasında açık radyo dinleyicileri günü gününe takip ediyorlar her sabah 9 civarında açık gazete içerisinde Van, günlüğü üzerine, Van deprem günlüğü üzerine bir programımız var ama biz de şöyle geçtiğimiz dönem içerisinde ne oldu onlarla ilgili kısaca bir bilgi verelim. Bu dönem içerisinde en önemli konu kesin hasar tespit çalışmanın sonuçlandığı açıklandığı Afet ve Acil durum Başkanlığı yönetim başkanlığı tarafından. Ve bu, bununla ilgili olarak da Erciş ilçesinde Afet Sede isimleri ve arkası, daha önce de Van ili merkez ilçe ve köylerinde Afet Sede listeleri hazırlandı ve askıya çıkartıldı. Şimdi bununla ilgili olarak esasında bütçe görüşmeleri sırasında da bakanlık tarafından bilgi de verildi. Başkanlık tarafından bilgi de verildi. Şöyle kısaca bir bakmak gerekirse o listelere, evet Van'da il merkez ve köylerinde 6090 yıkık ağır hasarlı, 294 orta hasarlı, 3210 az hasarlı ve 1.296 da hasarsız bina olarak tespit edilmiş incelenen binalar içerisinde. Merkez içerisinde incelenen iş yerleri arasında da bunların 295'inin yıkık ve ağır hasarlı, 480'in orta hasarlı. Ve 352'sinin az hasarlı olduğu belirlenmiş. Ee, yine Erciş ilçesinde yapılan incelemelerde 3.110 iş yeri incelenmiş. Bunlardan 1080'i yıkık ve ağır hasarlı. 443'ü orta hasarlı ve 1167'si az hasarlı çıkmış. E, köylere baktığımızda Erciş'e bağlı 84 köyde 9833 konustan 3287'sinin yıkık olduğu ortaya çıkmış. Ciddi rakamlar köylerde Göl, ciddi, köylerde, evet. köylerde özellikle çok ciddi rakamlar var ve e, buna bağlı olarak tabii hemen insanın aklına şu soru geliyor bildiğimiz gibi geçtiğimiz dönem içerisinde gerek kendi imkanları gerekse de kamu kurumlarının e, organizasyonlarıyla önemli sayıda Vanlı vatandaşımız bölgeyi terk etti başka illere geçti şimdi e, afet ve acil durum başkanından yapılan açıklamada itiraz süresi olarak 30 gün verilmiş. Şimdi e, bu vanı terk etmiş olan ve işte Mersin'den Bodrum'a İstanbul'a Türkiye'nin değişik bölgelerinde yaşayan kişilerin acaba bu e, hani itiraz süresi içerisinde bu itirazları yapabilecekleri e, yapabilecekler mi böyle bir e, ...fırsatı kaçırma gibi bir durumlar söz konusu olabilir mi? Bunların üzerinde durması gereken bir konu diye evet, değerlendiriyorum ben. İtirazı açalım ama. itiraz neye itiraz edecekler? E işte, Yapılmış tespitler var. Tespitler var. İşte kimisi için ağır hasar deniyor, kimisi için orta hasar deniyor. Tabi de bu hak sahipliği konusunu gündeme getiriyor. Yani bu gayrimenkul konuda. sahibi olanları kastediyoruz. Tabi tabi. Kiracıları e, değil. E, o konuda şey... Bile, tam detayı bilemiyorum ama Garmenku sahipleri. Evet yani, Garmenku sahibi. Sahipleri. Hak sahibi Hı -hı. dediklerimiz onlar. Evet. E, o konuda işte hak sahipliğini kaybetme tehlikesi bile var. Bunu daha önceki programlarımıza yayınımıza katılan e, Düzce'den e, Ayşegül Hanım sanıyorum. Evet Ayşegül bahsetmişti. Düzce'de yaşanan bir olay bu. Düzce'yi terk eden e, bir takım depremzedelerin e, bu sür, verilen süre içerisinde müracaat etmemeleri nedeniyle. Ciddi olarak, evet 99 depremlerinden çıktı. sonra bütün deprem bölgelerinde yaşanan bir sorun oldu. Evet bu önemli bir konu bunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Evet bunun üstünde ayrıca bir programda daha detaylı hukukçularla birlikte duralım. Önemli bir konu çünkü bundan sonra da gündemi meşgul edecek temel konulardan birisi olacak. Evet evet. Buna şey yapmadan bir son bununla bağlantılı bir şey bu bilgiyi zaten oradan ben derleyip vermiştim. Ee, geçtiğimiz dönem içerisinde biliyorsunuz e, 2012 yılı bütçe e, tasarısı mecliste görüşülüyor. E, bu afet ve acil durum yönetim başkanlarının bütçe tasarısı e, bu e, bütçesi de görüşüldü ve e, 2011 yılı bütçesinin ne göre yaklaşık yüzde 11 dolayında bir 2012 bütçesi 768 milyon liraya çıkartıldı. Hayırlı olsun. Evet. Bu bütçenin de detayları üzerinde ayrıca evet kesinleştikten sonra. Evet. Ee, bunun dışında Van e, bağlantılı herhangi bir başka şeyimiz var mı? Şu aşamada bir, şu anda başka bir şeyimiz yok. O zaman hemen biz e, ODTÜ Van'da projesine geçelim. Rasim Bey ODTÜ gene 99 depreminde olduğu gibi en hızlı tepki veren ve hızla kendi içinde örgütlenip mezunlarıyla ve hali hazırda hala üniversitede olan öğrencileri ve öğretim üyeleriyle birlikte kapsamlı bir projeye, projeye giriştik. Evet. Şimdi siz aynı zamanda 99 döneminin projelerine de evet. dahil olduğunuz için... Hı hı. Kısaca bize 99'u anlatır mısınız? Otdünler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları, e, tabii hem vakıfları var, Eymir tabii. Vakfı, hem mezunlar derneği Hı. var, hem öğrenciler var o dönemde okuyan ve öğretim üyeleri. Tabii şimdi e, 99 depremiyle e, Van depremini e, mukayese etmemek lazım. Çünkü ikisinin de koşulları farklı, Farklıydı çok farklı tabii. ve dönemler farklı ama... E, Bizim 99 depreminden edindiğimiz tecrübeler, bilgi birikimlerimiz bu depremde neler yapılması gerektiği ve bize iyi bir ışık tuttu. Şöyle ki o dönemde üniversitemiz, tüm mezunlarımız ve deprem gönüllülerimiz hep beraber ne yapabiliriz diye yola çıktık. Ve e, İzmit'te iki, Değirmen Değeri'de bir olmak üzere üç, otlu yerleşkesi. ...projesini Oluruz. kurduk. Evet. E, proje çok önemli. E, görüyoruz ki... ...depremde... ...yurttaşlarımız çok duyarlı... ...ve hassaslar. Hemen aktive olmak istiyorlar... ...bir şeyler yapmak istiyorlar. Fakat... ...önemli konu... ...projeleri değerlendirebilmek. E, çünkü... ...eğer sizin bir projeniz var ise... Sonuca çok daha iyi gidebiliyorsunuz ve istediğiniz amaca ve katkıda bulunanların da özlediği bir sonuca rahatlıkla ulaşma imkanınız oluyor. Çünkü proje sırf bir konteyner almak veya sırf bir prefabrik ev yapmak değil. Para toplamak, eşya değil, göndermek değil, değil tabii. Onu çok iyi organize etmeniz lazım. Yani amacını ortaya koyacaksınız. Ne zaman, nerede, ne yapacağınızı belirteceksiniz. Ondan sonra onlar yapıldığı zaman ne şekilde işlem görecek onları ve sonrasını da belirteceksiniz. Bunu yapabilirsiniz. Bu da, da kaynak önemli olan. da seçerken kurum veya kişiler şu hususlara çok dikkat ediyorlar. Bir, gerçekçi projeniz var mı? Proje önemli. İki, güvenilir misiniz? Üç, şeffaf mısınız? Bunlar çok önemli. Bizim edindiğimiz 99'daki tecrübelerimiz bize bunu gösterdi. Ve oradan bir proje nasıl yapılır, nasıl hayata geçirilir çok iyi öğrendik. Güvenilir olmak bizim referansımız 99 depremi. Evet. Çünkü o depremde 440 prefabrik konut yaptık. Biliyorsunuz şimdi deprem aşamaları var. E, deprem öncesi, deprem anı, deprem sonrası. Biz otdüller deprem sonrasında ki aşamada bilgi sahibiiz. Tecrübelerimiz onu gösteriyor. Fakat bu da üç kısma ayrılıyor. Çadır kent dediğimiz bölüm, baraka kent dediğimiz ikinci aşama, konut kent dediğimiz üçüncü aşama. Çadır kent en fazla bir aylık bir dönem olması gerekiyor. Daha fazla burada depremzedeleri yaşatmamak Hayat sürdürmek Tabii. mümkün değil. Bu arada da baraka kentleri prefabrik olaraktan süratle monte etmeniz gerekiyor. Ne zamana kadar konut kent dediğimiz kalıcı konutların yapılacağı döneme kadar bu prefabrik konutların devreye girmesi şart. Bunlarda da uzun sürede e, montajı sürmemeli. Çok kısa sürede hemen devreye, devreye girmeniz lazım. lazım. Şimdi 440 konutu biz 99 yılında ve her bir konut 40 metrekare, iki yatak odası, ebeveyn ve çocuk olmak üzere salon, mutfak, banyo, duş şeklinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ünitedir. Yapılanlar da böyle. Yapılanlar böyleydi. Evet. Ve bunlar mahalle şeklinde yapıldı. Evet bu bana yani, e, hemen e, Ottu'nun ilk kuruluş yıllarını hatırlatıyor. Çünkü Ottide barakalarda başladı. Baraka kenti zaten evet, oradan öyle bir bağlantı tabii, var, bağlantımız var. Evet. İlk meclisin arkasındaki barakalarda biz eğitime başladık. Bu e, barakalar daha sonra konutlara, büyük e, çok güzel yapılara, yani, yapılara dönüştü. Şey, Rus için Evet, muhteşemlerine. Evet. Evet. Şimdi Bizim için barakanın anlamı çok önemli. Onun için biz buralara hep baraka kent dedik. Yerleşkelerin ismini. Hala da devam ettiriyoruz. Şimdi burada e, projeyi gerçekleştirirken yaptık pro, e, barakaları. Fakat buraya nasıl seçeceksiniz? Bakın projenin ikinci ayağı buraya yerleştirmektir. E, tüm mezunlarımız el ele vererekten her depremzede ile mülakat yaptılar. Formlar dolduruldu. Bu formlar incelendi. Çünkü... Çok değişik insan türleriyle karşılaşıyorsunuz. Tabii. Gerçek depremzede midir, değil midir? Yoksa bazen bir şehir nüfusu bir anda veriyor, Komşu şehirlerden o şehre akımlar başlıyor. Ve bu arada siz gerçek depremzedeleri, gerçek ihtiyaç sahiplerini bulmak zorundasınız. Ve bunlar için bir yöntem bulup onları yerleştireceksiniz. Yerleştirmekte de kalmıyor. Onların sosyal ihtiyaçlarını gidermeniz gerekir. Onun için orada çay ocağından tutun, kütüphanesinden tutun, sağlık ocağından tutun, spor ünitelerinden tutun, konferans salonları gibi toplantı salonları... Gibi. Sosyal yaşam alanları da... Bunların hepsi bir mahalle şeklinde olması gerekiyor. Ve onlar yönetimlerini kendileri seçtiler. Ve öyle bir sistem kurduk ki orada... ...kendileri yönetimini seçtiler... ...ve istihdamlarını yarattılar. Mesela güvenlik çok önemlidir. Güvenlik elemanları orada yaşayanlardan seçildi. Sağlık ocağına işleyecek olan... ...oradaki hemşireler veya... ...yakın bir... E, ...meslektaşı varsa... ...onlar oraya gitti. Çay ocağı olsun, spor olsun, eğitim olsun... ...kendi içerisinde... ...yerleşkeler... ...şeylerini sürdürdüler, yaşamlarını sürdürdüler. Hem psikolojik... ...ruhsal dengelerini buldular... Hem istihdam yaratıldı hem de normal yaşantılarına geçmek için bir ortam hazırlandı. Bu da projenin bir parçasıydı. Ne kadar zaman konut olarak kaldı bu barakalar? Bu barakalar hala üç barakamız vardı, üç yerleşkemiz vardı. vardı. Bunlardan bir tanesi şu anda kız öğrenci yurdu. Hala ayakta bakın 12 yıl geçmesine rağmen e, bu barakalar kız öğrenci yurdu olaraktan kullanılıyor. Yani bunlar geçici yerleşim evet. alanları değil. O amaçla, konut, konut olarak öyle başlandı ama yapısı Tabii. itibariyle e, ve altyapıları itibariyle bu, bu sürdürülebilir bir şeye de hizmet ediyor. Evet esasında bu diyor. ilginç bir olay yani e, 1999 depreminin ardından Kocaeli'nin çeşitli yerlerinde e, bir sürü e, prefabrik yerleşkeler oluştu. Evet. Bunlar içerisinde çoğunu söküldü e, kullanmaz hale geldi Hatta bazı sorunlara da neden oldu. Ama mesela ODTÜ'nün yaptığı bu demek ki altyapısıyla, planlanışıyla ondan sonra işte o sosyal e, zengin faaliyetlere yönelik olarak oluşturulmuş yapısıyla Hı. kalıcı olmayı becerebildi. Bu da çok önemli. Çünkü bu projedir. Yani projenin bir ayağıdır. Evet. Eğer siz bunu baştan bu şekilde bu ayağa koyarsanız. Çünkü bilhassa yurtdışı kuruluşlar. Kaynak aktarırken size her şeyi soruyorlar ve çok iyi denetliyorlar. Şimdi ben de halkımızdan bunu istiyorum. Lütfen denetleyin. Bir katkıda bulunuyorsanız paranızın nereye gittiğini şeffaf demiştik. Şeffaflar mı? Yani bu denetimi size açabiliyorlar mı? Hesap sorabiliyor musunuz? Bunlar çok önemli. Bunu en başta da tabii devletten istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz 99 depremleri sırasında toplanmış çok yüksek miktarda paralar vardı. Ama bu paraların deprem güvenliğine gitmediğini şimdi resmi ağızlardan öğreniyoruz. Ama biz mesela İstanbul'da İSMEK projesiyle sürdürülmekte olan deprem önlemlerinin kaynağını ta uzaklardan Dünya Bankası'ndan ve Avrupa e, Kalkınma Bankası'ndan sağlanan e, krediler. İslam ve, Kalkınma onlarla, Bankası. Mesela. Evet Hı -hı. yani evet. E, çok büyük bir parada tabii ki devletin başka harcamalarına gitti Hı -hı. ama toplanma amacı tamamen e, deprem bölgelerindeki e, binaların yeniden Hı -hı. gerçekleştirilmesi, olanakların sağlanmasıydı. Evet. Yani şimdi tabii bizim otdüller olaraktan böyle bir e, bilgi birikimimiz var. Evet. Evet. Şimdi bu bilgi birikimimizi Van'da kullanmak istiyoruz. Evet. Ve onun için Şimdi yola çıktık. Siz o türler deyince ben tabii hep mühendisleri anlıyorum. Zaten bunlar yıllardan beri projeler yapmış, gerçekleştirmiş insanlar. Ama burada başka bir deneyim elde ediliyor herhalde. Yani bir tek bir bina yapmak, bir kültür merkezi inşa etmenin ötesinde Değil. bir başka Adesine. tecrübe Tabii var. yani e, bu e, halkla iç içe geçme. Evet. Yani ee, yardımın sosyal boyutu psikolojik boyutunu da değerlendirmek gerekiyor. Evet. E şimdi onun için Van'da biz eğitim projesini seçmemizin bir kaynağı da budur. Çünkü Van'da durumlar her geçen gün ağırlaşıyor. Hem doğa şartlara ağırlaşıyor hem ekonomik şartlara ağırlaşıyor. Fakat orada Van'ı ayakta tutabilecek bir güç var. Üniversite Van 100. Yıl Üniversitesi. Çok büyük bir potansiyel güç, enerji kaynağı. Kaç öğrenciden bahsediyoruz? 20 bine yakın öğrenci. Ciddi ve rakam. düşünebiliyor musunuz? Evet. Bunların hepsi de genç, evet. dinamik, enerjik ve bu psikolojik ve ruhsal sarsıntıyı çabuk atlatabilecek bir durumdalar. Bir kısmı oradan Memleketlerine şehirlerine gitmiş durumda Daha rahat bir ortama geçtikleri için Daha düzgün bir yaşam e, Kanalıyla Döndüklerinde çok daha verimli olabilir daha Rehabilite olmuş olarak e, Tabi yani. Şimdi bütün iş Van'daki deprem zedeleri Rehabilite edebilmek hı hı. Bunun da Kaynağı 100. yıl üniversitesindeki Gençler olması lazım diye düşünüyoruz Çünkü biz o gençleri Eğittiğimiz zaman Örgütlediğimiz zaman çünkü örnek olaraktan bizleri görecekler. Orada bir prefabrik eğitim ünitesi var. Bir prefabrik yurt ünitesi var. Bunlar bir gönüllüler, deprem gönüllüleri, otdüller hep beraber yaptığımız bir e, kampanya, proje olduğuna göre bunlar da projenin son ayağı olan rehabilite kısmında Van'daki deprem zidelere el uzataraktan onları spor alanında, sanat alanında, aktivitelerde, eğitimde beraberce 99 e, depreminde yaptığımız gibi mesela bir kütüphanede çocuklara okuma, kitap okutma, onları değerlendirme, folklor, müzik öğretme, e, çocuklarla futbol veya dersler verecek Kulüpler kuraraktan her üniversitenin sosyal aktiviteleri vardır. Bunları bir şekilde kanalize ederekten, halkla iç iş içe geçerekten o depremzedeleri rehabilite etme görevi Van'daki genç, dinamik, enerjik üniversite talebelerinin olması lazım. Bizim projenin bir ayağı da budur. Yani, ne zaman başladı bu proje? Bir ay önce başladık. Kasım ayında. Kasım ayında başladık. Hangi noktada? Şu anda e, protokoller imzalandı. Ne yapım protokolleri? Yapım protokolleri geçen hafta Van imzalandı. Üniversitesi, Van Üniversitesi ile bizim vakfımız ve üniversitemiz arasındaki protokolde bugün imzalandı. Ve şu anda zemin etütleri yapıldı. Zemin çalışmalarına başlandı. Önümüzdeki hafta ayın 29'unda eğer doğa koşullarında bir aksilik olmazsa temel atıyoruz. Ve bir ay içerisinde de teslim etmeyi planlıyoruz. Bütün unsurlarıyla birlikte projenin ilk aşamasını, i̇lk aşamasını tamamlamayı planlıyoruz. Şimdi evet. Proje olarak şeyden bahsettiniz. Bir öğretim ünitesi bir de yurt, yurt. olarak çalışacak. Evet. Biraz bir katkıda Şu bilgi verebilir misiniz? Şu anda iki ünitemiz var. Birinci ünitemiz öğretim ünitesi. Bu yedi sınıf ve bir amfiden oluşuyor. Sınıflarımız 60 öğrencilik sınıflar. Amfimiz Büyük. Onu e, çeşitli amaçlarda kullanabilecek e, bir ortamda hazırlıyoruz. E, bunun temeli önümüze hafta atılıyor. E, i̇ki katlıdır bu prefabrikler. E, ve uzun dönem kullanılmak üzere e, stabil e, bir e, plan ve projesi vardır. İkinci ünitemiz... Ha, i̇ki katlı olması da enteresan. Evet. evet. E, yurt ünitemiz kız öğrenci yurdu olaraktan ilk aşamada planlıyoruz. Bunlarda 192 öğrenci hizmet verebilecek bir projedir. Dörder kişilik odalarda çalışma masaları ve dolapları olmak üzere belki yani Gönül daha rahat bir ortamda isterdi ama bugünkü koşullarda bu şartlarda başlayaraktan devam edip Amacımız mümkün olduğunca kaynak elde edebilirsek bunları çoğaltmak. Çünkü 20 bin öğrenciye hizmet verebilmek için bir ünite, iki ünite, üç ünite yetmez. Evet. Onun için katkıların çoğalması gerekiyor, kaynakların hızla artması gerekiyor. Bu da en önemli nokta tabii Van Üniversitesi deprem sonrası hatta depremler sonrası ne durumda? Bu konuda elimizde bilgi var mı? Şimdi yapı olaraktan pek sağlıklı bir durumda değiller. Hmm, Hatta bizim şu anda teknik heyetimiz Wanda. Evet. Onlar incelemelerini yapıyorlar. Bina incelemelerini yapıyorlar. Bina, zemin incelemelerini. Üniversitenin deprem mühendisleri araştırma merkezi de şu anda Van'da. Onlar da bütün araştırmaları yapıyorlar. Hem zemin etütlerini bitirdiler... Projelerini çıkardılar ve şimdi Van Üniversitesi'nde hatta dün gelen bir fotoğrafta kütüphane yamuk, kütüphane binası var yan yatmış. Evet. Şimdi hiçbir öğretim görevlisi ve öğrenci binaların içine giremiyorlar. Giremiyor. Şu anda yani eğitim yok. Yakın tarihte de yapılmayacak. İşte yapılmaya çalışılıyor. Evet. Ama hangi şartlarda olacak onu şu anda ben de bilemiyorum. Demek ki bu hasar tespit çalışmalarının arkasından bir rapor çıkacak muhakkak. Mutlaka. E, tabii şimdi e, bir de o da psikolojik sorun var. Tabii. E, her gün artçılar oldukça sağlam binaya dahi girmek zor. Doğru. Cesaret işi yani e, ne kadar... E, bu bina sağlamdır deseniz de eğer siz bir aydır orada iki aydır oradasanız ve her gün e, bir sarsıntı geçiriyorsanız sizin ruh durumunuz biraz e, bozulmuş olabilir. Ve bu binalara girebilmek için bir enerjiye ihtiyaç var. İşte bizim de işte amacımız bu enerjiyi enerji... gençlerden bulabilmek, Sağlı toplayabilmek. Ya. Onun için de çok süratli işte bir ay içerisinde bu yapıları yapmamız lazım ve devamını getirmek zorundayız. Evet. Sizin tekrar dönersek ilk aşamada yapacaklarınızı bir kez daha tekrarlayalım. İlk proje e, kısmını. İlk aşamada öğretim ünitesi evet. yapıyoruz. İki katlı bir prefabrik bina, yedi dersliği var, bir amfisi var. Evet. İkinci prefabrik ünitemiz yurt. Evet. Kız öğrenci yurdu. 192 kişilik öğrencilik bir e, yurt binamız evet. İki katlı bu da bunun için e, ne istiyorsunuz bunun için katkı istiyoruz ne katkısı istiyorsunuz <gülüyor> <Top>. e, proje <gülüyor> projemizi değerlendirsinler. Çünkü Top. projesiz para istiyoruz para istiyoruz evet. yani e, nasıl istiyorsunuz e, sunumlarımız var evet. bu sunumlarımıza e, ulaşabilmeleri için Eğir et Eğir .ork.tr adresine bir mail atarlarsa biz kendilerine ulaşırız. Onun için bize ulaşmaları, emir@emir.ork.tr adresinden bizlere ulaşırlarsa biz onlara ulaşırız. Peki proje bilgileri konusunda başvurabilecekleri, ulaşabilecekleri bir internet sitesi adresi verebiliyor muyuz? Ee, şu anda sistemiz e, onarımda. Evet. Onun için veremiyorum ama e, bu mail adresinden bize ulaşırlarsa Rahatlıkla, en kısa sırada biz onlara sunumlarımızı Türkçe ve yabancı değil İngilizce olaraktan gönderebiliriz. Evet, ODTÜ mezunları derneğinin sitesinde de sanıyorum ilk evet. bilgiler var. Var, Oraya tabii. da ulaşabiliriz. Şimdi biz e, bu projeyi sırf dilleri olaraktan değerlendirmeyelim. Biz başladık başlangıç itici güç olarak da üniversitemiz tüm mezunlarımız tüm mezunlarımız deyince Türkiye içindeki 16 mezunlar derneğimiz artı yurt dışındaki 21 temsilciliğimiz artı deprem gönüllüleri yani tüm deprem gönüllüleri bizim projemize el uzatabilirler. Evet katkı sağlayabilirler. Yani bu münhasıran ottülerin olaraktan değerlendirmeyelim. ODTÜ'lün başlattığı projedir ama herkese açıktır. Çünkü çok değerli bir proje olduğuna inanıyoruz. Gerçekçi bir projedir. Ayağı yere basan bir projedir. Kampusun içerisinde eğitim amaçlı iki üniteyle başlayıp devam edebilecek bir projedir. Onun için kurum, kuruluşlar veya bireyler Lütfen buraya katkıda bulunun. Çünkü projesiz katkı risk. Projeniz olacak, şeffaf olacaksınız, güvenilir olacaksınız. ODTÜ'nün güvenirliği 99 yılıyla kanıtlanmıştır. Ayrıca bir üniversite. Ya. Evet Tabii. yani onun için güvenilirlik Her kısmımız var. Her üniversitelerimizden Şeffaf. Birisi. Evet. ...herkes denetleyebilir. Yani bu Şehpaplık'tan şunu mı anlıyorum... ...her bir aşamada internet sitenizde... ...bütün gelirlerinizi ve giderlerinizi... Evet. ...yayınlayacaksınız. Yayınlıyoruz. Evet. Haftalık bültenlerimiz çıkıyor. Evet. Bu bültenlerle... ...gelişmeleri aktarıyoruz. Yani iletişimden... ...herkes... ...hiç çekinmeden... ...bize ulaşıp istediği bilgileri alabilir. Çünkü şu var... ...acaba benim katkım... Doğru yere gidiyor mu diye r bir düşünce var. Tabii. Ben yatırıyorum, veriyorum paramı. Acaba benim param istediğim yere kanalize ediliyor mu? Yoksa başka bir yerde mi kullanılıyor? Biz onun için çok açık ve şeffaf olmak v a b e n y a t ı r ı y o r u o güveni biz vermemiz gerekiyor. Evet. Banka hesap numaralarına ulaşmak için nasıl bağış yapılabileceğini öğrenmek için eymir.org.tr adresine bir küçük var mesaj var. atıyoruz. Evet. Öyle, atarlarsa eee biz kendilerine gönderiyoruz. gönderiyoruz. Ama yakında internet sitenizi de açacaksınız. Açıyoruz. Bu hafta içerisinde önümüzdeki hafta güncellenerek güncellenerek oradan bütün duyuruları daha rahatlıkla yapabileceğiz. Çok güzel. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkasından sohbetimize devam ediyoruz. Müzik Yo, cats, yo, yo, yo, chooch, way to go, you is dead, but you don't know, yo, let's carve, hey, where's the blow, get your fiddle, get your bow, play some footballs on yo. watch your watch, Lay a little flat, make the session go over time. That's where it's at. He strikes a phone, clarinet. How many doubles can you get? Special rules provide the way to help you maximize your pay. Your girl, Arlen's, what's the diff? What's the service that you're with? So long as you can suck the butt I'm the contractor who calls you up. Your career could take a pud, unless you kneel and scarf his hood. And when the dates come rolling in, you can wipe your lips and flash a grin That tells them all at the jingle date that you enjoyed what you just ate Yum, yum, dog food, hemorrhoid cream, but the bread's so good New RV and the leisure suit. Hey, I play shit, but I love that lute. Like the union, it's so great. Only a few get to be on the date. Those other schmucks with electric guitars got to play for Poot in the beat sky. Oh You have made it, you are cool, you have been to the Berklee school, you give clinics on the side, music has died, and no one cried. You Altın Saatler programındasınız. Açık Radyo 94.9'da. Frank Zappa dinledik. Bugün doğum günüymüş. Evet, ee, Elvan Cantekin'le birlikte programı sunuyoruz. Rasim Türkay konuğumuz Eymir Vakfı eski başkanlarından ve aynı zamanda ODTÜ Vanda projesinin ee... Komitesinde, kaynak komitesinde değil mi? Kaynak, kaynak evet. koordinasyon komitesi. Evet. evet. Kay en, en Kay kaynak'tan bahsetmek e şey, e işine girince hemen nedir e aranılan kaynak nedir? Bu konuda sizin hani e değişik e modeliteleriniz var mı? O konuda e biz biraz bilgilendirmişsiniz. Yani i̇nsanların ne, ne kadar para ne istiyorsunuz? istiyorsunuz? Evet, aynen evet, öyle. Yani e ne kadar verebilirler minimum? Ne olur? Hı -hı. E Şimdi bunun bir limiti yok. Ee, evet. Yani e, bir kuruş da bizim için çok kıymetli. Bir binanın tümünün bedelini vermesi de çok kıymetli. kıymetli. Onun için biz burada bir ayrım yapmıyoruz. Ama tabi gönül arzu eder ki bir kurum çıksın, bir binayı komple yaptırsın ve o kurumun ismini biz o binamıza verelim. Evet. Yani bu olasılık dahilinde. Ee, biz e, projemizde bu hususa da yer verdik. Dedik ki bazı kurumlar eğer komple bir öğrenci yurdu veya bir eğitim ünitesi yaptırmak isterlerse biz bunun karşılığında o kurumun ismini bu binalara verebiliriz. Tabi bu büyük yatırımcılar için e, katkıda bulunmak için bunun daha küçükleri e, sınıflarımız var. Mesela ben şimdi size bir e, örnek vereyim. E, 101 bin 500 liraya bir e, sınıf yaptırabiliyorsunuz. 7 tane sınıfımız var. Evet. E, Bu sınıf derken ben ikini, dersliğin bütün e, sıralarını bilmem e, efendim... Onlar... E, Harik. Harik. Harik. Sadece o, yapı. Kızım. Yapı olarak evet. e, veriliyor. Evet. E, o e, dersliğe kurumun veya şahsın ismini vermek mümkün. Evet. E, buradan aşağı doğru indiğiniz zaman e, yurt binalarımız var. Yurt binalarımızda da odalarımız var. Mesela e, 14 bin liraya bir oda yaptırabiliyorsunuz. Evet. Ve buraya da kişinin veya kurumun ismini yazabilirsiniz, yazdırtabilirsiniz kişi, 48 tane odanız var. Evet odamız evet. var. Şimdi bunların e, her geçen gün biraz daha artmasını istiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi 20 bin öğrencinin bulunduğu bir yerde 48 oda veya 7 derslik çok küçük bir e, rakam. Bunu hep beraber e, duyarlı deprem gönüllüleriyle beraber paylaşmamız lazım. Evet burada tabii bir şey de hatırlatmak istiyorum bilhassa kurumlar için çok önemli. Vakfımız vergi muafiyetini almış bir vakıftır. Ee, bu ha bu önemli tabii, evet. Yani kurumlar yapacakları bağışları ...vergilerinden, Vergilerinden düşebiliyorlar. düşebiliyorlar. Vergi matrahlarından yani düşüyorlar. Yani evet, muhasebecileri onları <gülüyor> gayet iyi bilir. Ben ha, muhasebe şeyinden var. pek anlamıyorum ama... yani ...onlar danışırlarsa... Evet, ...muhasebe... E, muhasebe e, ...danışmanlarına, müşavirlerine... ...onlar yollarını gösterirler. Arkadaşımız <gülüyor> MAK Vakfı'nın genel <gülüyor> müdürü olduğu evet, için... Evet <gülüyor> o konu bizim, bizi çok yakından ilgilendiren bir konu. başta <gülüyor> cümlelerden birisi de bu tabii. <gülüyor> yani tabii çünkü önemli bir e, konu. Çok önemli. Değil, çok e, önemli. Kurumlar için... E, bunu kullanmak isteyenler olursa da işte yıl sonu yaklaşıyor, bütçelerine bakarlarsa, bütçeleri kaldıysa <gülüyor> ve de böyle bir imkanları varsa, değerlendirirlerse çok iyi bir yere kanaliz etmiş olurlar diye düşünüyorum. Evet, eskiden kanunen kabul edilmeyen giderler içine koyardınız ve vergiden <gülüyor> düşemezsiniz ama şimdi... Tamamen değişti. Bu şekilde bir statüye sahipse vakıf ya evet. da dernek, e, derneklerde bir statünün adı biraz değişik oluyor. Vergi muafiyetine haiz dernek haline geliyor. ve Vakıflarda da şey, e, pardon, e, kamu yarana kamu dernek yararlı. haline geliyor. Ve vakıflarda vergi muafiyetine haiz vakıf. Bu önemli e, birçok bir kuruluş hakikaten bunu arıyor. E, onlar açısından da bir mali getirisi var. E, tabii şimdi bizim bir başka bir projemiz daha var otüller olaraktan da. E, Buradaki öğrencilere burs yaratıyoruz. Evet aynen 1999'da evet, yaptığınız tabii, tabii. gibi. Şimdi e, bununla da e, şöyle bir bölüm yaptık kendi aramızda. E, vakıf e, prefabriklerle e, üniversitenin e, yapılarıyla ilgili çünkü vergi muafiyetinden dolayı mali açıdan daha güçlü olduğu için vakıf bu konulara emir otu OTTÜ, EYMİR Kültür Vakfı e, bunlarla uğraşıyor. E, mezun derneğimizde e, oradaki öğrencilere burs sağlama işiyle bir koordineli bir şekilde zaten biz e, o veya bu diye Değil, ayırmıyoruz. Bütün, bütün OTTÜ camiası. olarak. Tüm dünyadaki OTTÜ'ler ve depreme duyarlı gönüllülere evet. sesleniyoruz. Yani bizim seslendiğimiz açı çok geniş, yelpazemiz çok geniş. Herkes buraya katkıda, sağ, katkıda bulunabilir, elini uzatabilir. Evet. Başlangıç itibariyle bir buçuk milyon Türk lirası tutarında bir projeden bahsediyoruz. Evet. Ama kaynak sağlandığı takdirde bu projenin yavrulaması da mümkün herhalde mümkün. değil mi? Tabii. Yani yine 99 depremine dönerse, dönersek evet. orada Değirmendere'de dört prefabrik ünitesinin temelini attık ilk başta. Ve o kadar kaynağımız vardı. Sonuç 440 prefabrik oldu. Evet. Çünkü temel atma çok önemlidir. Kaynak temin ederken elle tutulur bir şey gösterir. Görmeniz lazım. Abi. Yani güveneceksiniz. Benim param nereye gidiyor? Orada somut bir yapıyı görürseniz o zaman bakın işte temeli atıldı bu başlıyor. Size güveniyorlar. Güvendikleri takdirde de kaynak sağlama e, olanağınız çok daha fazla artıyor. Çünkü projeniz Gerçekleşme aşamasındaki ilk adımı geç, geçmiş oluyor. Çünkü projeleri olmadan para toplamak çok zor. Çok zor. Çok evet. zor. Yani gerçekçi olmamız lazım. Tabii. Eğer böyle kurumlar bir yere kanalize olmak istiyorlarsa lütfen projeleri iyi incelesinler. Evet. Bir de tabii burada çok e, somut bir takvim var. Anlaşmalarınızı yapmışsınız. Evet. Van evet. Üniversitesi, ODTÜ. ...üniversitesi... Tabii, ...hepsi evet. devredeler... ...Ortadoğu Teknik Üniversitesi... ...sizler vakıf ve dernek olarak... ...devredesiniz... ...şu ana kadar... ...topladığınız herhangi bir kaynak oldu mu? Var şu anda... ...somut bankaya yatanlar var... Evet. ...yolda transfer aşamasında olanlar var... ...anlaşılmış... ...gelecek olanlar var... ...şu anda... Toplam olaraktan bunları bir havuzun içerisinde e, sayarsak e, projenin yarısı gerçekleşmiş aşamasında. aşamasında, gerçek aşamasında. aşamasında. Kaynağı bulunmuş aşamasında. Yüzde ellisi diyebiliriz. Çok Ama güzel. bunların tabii e, ben şahsen e, para bankaya yatmadan gerçekleşmiş olarak değerlendirdim evet. Ama e, bu bir süreçtir. Bu süreci... İyi değerlendirmek gerekiyor. İşte biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama ümidimiz bunlar devam etsin ve yavru yavru bütün yurt binaları, birkaç yurt binası, birkaç eğitim ünitesi yapalım. Evet, kampüs içinde buna uygun yerde var. Var. var. Tamam. Çünkü kampüsümüz hazır. Evet. Oradaki e, öğretim görevlileri hazır. Van Üniversitesi Rektörü hazır. ODTÜ Üniversitesi Rektörü hazır, eğitim görevlilerimiz hazır, gönüllülerimiz hazır, herkes hazır. Evet. Orada kaynak. yaratacağınız kaynak, şimdi kaynak. Orada yaratacağınız enerjiyi de kente ve köylere yönlendireceksiniz. Şimdi tabii bunlar yapıldıktan sonra ikinci aşama veya üçüncü aşama oradaki doğa sevgisiyle beraber rehabilitasyona geçmek. Yani sırf sosyal şey olaraktan önemli, değil. Bakın ODTÜ'lerin bir ağaç bayramı vardır. Ağaç sevgisi vardır. Bizi her yıl. birisiyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli kurdaş bizi yurtta evet. odamızdan kaldırır, ağaç dikmeye götürdü. Yani... Bizi okulda otobüsle alıp yapardı. Evet. Ben bir yaşım <gülüyor> biraz daha ufak olduğu için artık ben o meşhur et arabalarıyla, et arabalarıyla otobüslerle gidip o dönemde o şeylerin arazisine ağaç diktiğimi hatırlıyorum. Evet, biz de hafta sonu giderdik Tabi yani bu ağaç sevgisi hepimizde var Doğru. Onun için bunu bana da taşımamız lazım Daha sonraki aşamalarda Orada yine bir, bir ağaç şenli bayramı İşte bunlar hep ufak ufak Rehabilite edecektir halkı Evet ee, Biz yeniden e, Adresimizi verelim Eymir.org.tr Buradan Değil bize mi? Rahatlıkla ulaşabilirsiniz Biz de size çok rahatlıkla buradan bütün, Bütün bilgileri, bilgileri geçebiliriz. Hatta sunumunuz var. O sunumu Tabii. gönderiyorsunuz. Göndeririz. Çok güzel. Evet. Ee, diğer konularımızı da hızla ele alalım. Ee, bir başka konumuz... Bu o, yapılan şeyle ilgili bir not daha verecektin sen. A, evet e, biraz, ön, biraz önce bahsettiğim haberle ilgili bu hası, kesin hasar tespit çalışması önce bu sonuçları esasında e, www.van.gov.tr yani Van Valinin listesi oluyor bu. Burada e, bulmak mümkün evet. e, ilgilenenler e, o listeleri kontrol edebilirler oradan e, izleyebilirler. Hatta kesin e, can kaybı listeleri de yayınlandı. ...onlara da ulaşmak mümkün. Evet. evet. E, bugünkü programımızın son konusu 19 Aralık'ta e, Milliyet Gazetesi'nde... ...AG e, şirketinin, araştırma şirketinin... ...Türkiye'nin 44 ilinde 3267 hanede yaptığı deprem araştırması. Bundan bahsetmek istiyoruz. Evet. Evet, evet. Hali pürmelalimiz mi diyelim? <gülüyor> o şekilde mi diye bilemiyorum ama e, yapılan e, anket e, hakikaten pek iç açıcı sonuçlar ortaya koymamış. Bir kere e, şöyle hemen baktığımızda Türk halkının e, da her 100 kişiden 70'inin depreme yönelik bir hazırlığının olmadığı ortaya çıkıyor bu ankette. Her 100 kişiden 47'sine göre deprem Allah'ın takdiri. Yine her 100 kişiden 11'i depremden korunmanın mümkün olmadığı görüşünde. Bu e, hakikaten 1999 depremlerinden sonra çok yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söylediğimiz halkın bir işlendirilme ve eğitilmesi çalışmalarının şu ana kadar istenen sonucu ulaşmadığının da bir göstergesi diye değerlendiriyorum ben. Ee, ankette esasında çok ilginç şeyler var, sonuçlar var ee, ve e, bunlardan işte e, en ilginçlerinden bir tanesi hala depremin Allah'ın takdiri olduğu ancak... Alınacak tedbirlerle arası en aza az indirmenin mümkün olacağı yanıtını yüzde 47'si bu şekilde bir yanıt vermiş, yüzde ise alılan taktiğe depremlerin korunmanın mümkün olmadığını söylemiş. Yani yüzde 11 için her, herhangi bir şekilde bir bizim açımızdan eğitebilmek ya da bilinçlendirmek açısından bir ümit yok gibi gözüküyor şu aşamada. Kadınların daha kaderci olduğu sonucu ortaya çıkıyor ankette. Kadınların yüzde ee, bu konuda e, böyle daha kaderci bir yaklaşım içerisinde yaşla kaderciliğin arttığı ortaya çıkıyor ee, ya insanlar yaşlandıkça daha bir kaderci mi oluyor yoksa bizler daha, e, daha doğrusu bu konuda çalışanlar daha genç, fazla gençlere ulaşmışız yaşlıları ihmal etmişiz ya da yaşlılar da 45 yaş ve üstü kusura bakmayın <gülüyor> Ama belli bir yaşın üstündekilere fazla ulaşmamışız olabilir. Camın arkasını gösteriyorsun Tabi mi? Tabii yani <gülüyor> evet, Bu, bu odanın dışından bahsediyorum. <gülüyor> Öyle bir durum var. Eğitime göre durum tabii eğitim düştükçe bu konudaki kadercilik yaklaşımı daha da artıyor. Kırsal kesimde dolayısıyla gene kaderci yaklaşım çok fazla, fazla kentsel kesime göre. Şimdi bugünlerde gündemde olan başka bir konuyla bağlantılı bir olay var. Bu işte devlet isterse evinizi boşaltır terk eder misiniz diye. Bunlar yani so bu, soru sorulardan evet, bu soruyu soran, sorulanlardan yüzde 49.7'si evet diye cevap vermiş. Yüzde 19.3'ü belki demiş... Yüzde otuz biri hayır demiş. Bir kere bu üçte bir oranında bir hayır var bir kere. He. Bu e, bu Çok çalışmalar, evet e, çalışmaları yapılan yeni kanun tasarısının önündeki en ciddi engellerden bir tanesi gibi gözüküyor bana. E, İstanbul'a gelince, e, ankete katılanların yüzde otuz nokta altısı göçe evet demiş. Yani dişe giderim başka bir yerlere filan demiş. E, ...depreme dayanıklı yeni adresler göstermesi evini boşalt teklifine katılacağın %49.7 dediğim gibi e, olumlu bakıyor. Şimdi tabii burada e, metropollerde bu rakam %53.5'e çıkıyor. Fakat bunun arkasında ne olduğunu biraz e, belki de irdelemek gerekirdi. Bu ankette en azından yayınlanan kısmında bu yok... Bu yeni bir rant beklentisi var mı ortalıkta? Hangi şartlarla %53.5'i evet diyor bunu. Bunun da bir de ayrıca değerlendirmesi lazım. Bu son dönemlerde işte özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş çok fazla bahsediyor. Bu Fikirtepe ve başka bir takım bölgelerde kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmalarda karşılaştıkları sorunları. Burada bu %53.5'i hakikaten bir iyice bir değerlendirmek lazım. Peki hazırlık konusunda ne yaptınız diye sorulduğunda %70'i dediğimiz gibi hazırlıksız denetimlerin yetersizliği bu gene anketlerde ortaya çıkıyor ve hassasiyet konusunda Marmara bölgesinin daha hassas olduğunu söylemek mümkün. Bu bina kontrolleri ve benzeri konular yani içinde yaşadığınız binanın sağlamlığı ya deprem güvenliği açısından değerlendirme yapıldı mı gibi bir soru var. Marmara bölgesinin kısmı cevap verim diğerlerini e, şey yapmayalım. Binanın hiç kontrol etme diyenlerin oranı yüzde %73 73.7 Marmara bölgesinde e, bu esasında diğer bölgeler oranı en düşük olan. Evet. Yani e, diğer Toplamda bölgelerde 83.5. Evet diğer bölgelerde çok daha e, şey oluyor. E, depremle ilgili binanız kontrol e, edildi mi diye e, soru e, sorulduğunda genelde dediğiniz gibi Türkiye genelinde yüzde seksiz nokta beş belediyeden uzman gelip kontrol etti diyen yüzde beş bir mühendis müteahhit tanıdık gözle kontrol etti yüzde sekiz bu nasıl e, bir hani e, şey sonuç verir bilemiyorum e, beton örneği alındı uzman ekip kontrol ettiren yüzde iki nokta sekiz bu rakamlarda e, İstanbul'da e, işte iki nokta 7 milyon bir şey, şey ünite olduğunu düşünürsek rakamın ne kadar düşük olduğunu e, görürüz Depreme karşı herhangi bir hazırlığınız var mı da hiçbir hazırlığımız yok gene işte dedim yüzde Duvar, alt dolapları duvara sabitledik yüzde on dört nokta bir deprem planı yaptık saklayacağımız yeri belirledik yüzde on bir iki düdük aldık yüzde sekiz nokta üç deprem çantamızı hazırladık yüzde altı nokta ilk yardım eğitim aldık yüzde beş nokta bir çadır aldık yüzde sıfır iki Diğerleri de %0.9 gibi oldukça düşük rakamlar ve de e, önümüzde daha hani bizim gibi bu konularda halkın bilinçlenmesi, eğitilmesi, afet risklerinin azaltılması konusunda çalışan bütün kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler kim varsa daha çok gidilecek yol var. Öyle anlaşılıyor. Evet. Bilmiyorum e, sizler ne diyorsunuz? Evet, e, depremlerin Marmara'da gerçekleşen depremlerin 12. yılındayız. Altın saatler programının da on yılındayız. Altı yüz yirmi üçüncü programındayız. Ee, hala konuşmaya devam ediyoruz. Evet yol uzun öyle görünüyor. Yetmiş ee, iki saatlik altın saatler de on iki yıla kadar uzamış vaziyette. Evet. Ee, bu anketin detaylarını da önümüzdeki programlarda ele alabiliriz. Dediğin gibi yayınlanan dışında başka bazı bilgiler varsa... Onlara da e, ulaşırız. Evet arkadaşlar e, biz ODTÜ EYMİR Vakfı'nın elektronik posta adresini tekrarlayarak programımızı bitirelim. Evet Rasim Bey sizin sesinizden alalım. Çok teşekkür ederim. EYMİR.org.tr adresine ulaşabilirsiniz. Evet buradan da projeye ilişkin bütün bilgileri almanız mümkün. Evet efendim, Altın Saatler programının bugünkü kısmını bitirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler e, programında görüşmek üzere diyelim. Bu hafta konuğumuz Rasim Türkay idi. E, ODTÜ e, Eymir Vakfı eski başkanlarından ODTÜ Van projesine konuştuk. Kesin hasar raporları yayınlandı. Bunun üzerinde durduk. Bir konumuz vardı Filipinler. Ona zamanımız kalmadı. Evet. Filipinler'deki... Bir de bu yasa çalışmaları var esasında. O da hani üzerinde durulması gereken ama önümüzdeki günlerde herhalde daha detaylı konuşacağımız konular. Evet. Bu, afet riski altındaki yapı ve alanlar hakkındaki kanun tasarısı başbakan Başbakanlığa iletildi. Bu da başlı başına ele alma Bir programda ele almamız ee, gereken evet, bir Evet çok detaylı bir konu esasında. Bir program belki de daha fazla. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Ben çok Sağ teşekkür alınız. ederim. Ee, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.